Türkçe Peri Masalları Kralın Yeni Kıyafetleri Bir zamanlar bir kral yaşarmış. Çok zenginmiş ama hiç iyi bir yönetici değilmiş. Umurunda olan tek şey yeni kıyafetlermiş. Kral her gün yeni bir kıyafet giyermiş. İnsanlar kralın neredeyse her saat başı kıyafetlerini değiştirdiğini konuşurlarmış. ...bütün parasını yeni tarz ve desenlerde kıyafetler diktirmeye harcarmış. Hey! Bugün yeni kıyafetler giyiyorsun. Peki yarın da yeni kıyafetler giyecek misin? Hayır, hayır. Ben kral değilim ki nasıl her gün yeni kıyafetler giyeyim? Evet, biz ailelerimizi geçindirmek zorundayız. Biz kral gibi savurgan davranamayız. O krallığını, halkını hatta ordusunu bile hiç umursamıyor. Bu kral çok bencil biri. Kıyafetleri o kadar güzel bile değil. Ama yine de bizden ona hayran olmamızı bekliyor. Başka şansımız mı var? Eğer kıyafetlerini beğenmezsen kelleni vurdurur. Evet doğru diyorsun. Günlerden bir gün krallığa iki üç kıyafetçı gelmiş. Krallıktaki bazı adamlar için birkaç kıyafet dikmişler. İnsanlar kıyafetlerin ne olduğunu anlayamamış. Ama üçkağıtçılar kıyafetleri o kadar ölmüşler ki onlara karşı çıkamamışlar. Ayrıca üçkağıtçılar diktikleri kıyafetleri sadece akıllı insanların gördüğünü söylemiş. Nerede benim gömleğim? Göremiyor musun? İşte elimde tutuyorum. Hayır göremiyorum. Aa, olamaz. Bir aptalı insanla daha karşılaştık. Biz dünyadaki en iyi iki terziyiz. Sadece akıllı insanlar bizim diktiklerimizi görebilir. Senin gibi aptallar göremez. Eğer akıllı olursan o zaman gömleğini görebilirsin. Evet. Evet çok güzel bir gömlek. Kısa zamanda öyle tanınmışlar ki... Kral da bu terzileri duymuş. Kral terzilerin kusursuz dikişleri hakkında öyle çok şey duymuş ki... ...kendi için bu terzilerin diktiği birkaç kıyafet almak istemiş. Şu terzileri sarayıma çağırın hemen. Benim için birkaç kıyafet dikmenizi istiyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için gurur duyduk. Sizin için en iyi ve en güzel kıyafetlerden dikeceğiz majesteleri. Herkes sizi kıskanacak. Ancak majesteleri bizim diktiğimiz kıyafetlerin bir özelliği var. Neymiş o? Sadece makamlarını hak eden akıllı insanlar görebilir kıyafetleri. Hak etmeyen aptal insanlar göremezler. Kralın aklına bir fikir gelmiş. Bu yolla sarayındaki danışmanlarından kimlerin makamlarını hak etmediğini öğrenebilecekmiş. En kalitelisinden ipek kumaşlara ve ipek ipliklere ihtiyacımız olacak. Bize birer dokuma tezgahı ve majestelerinin bugüne kadar sahip olmadığı güzellikte kıyafetler dikmek için birkaç gün verin. Kral terzilere çok para vermiş ve tüm adamlarına onları çalışırken rahatsız etmemelerini söylemiş. Üçkağıtçılar bütün ipek kumaşları iplikleri kendi bohçalarında saklamış. Odalarında dokuma tezgahlarını kurup bir şeyler dikiyormuş gibi yapmaya başlamışlar. Kralın bütün danışmanları kıyafetlerin özelliğini duyunca korkmuş. Peki ya sen? Ne diktiklerini sen görebiliyor musun? Kıyafetleri çok duydum ama hiç görmedim. Peki kralın kıyafetlerini göremezsek ne olacak? İşlerimizi kaybederiz. Aradan birkaç gün geçmiş. Kral vezirini yanına çağırarak terzilerin ne kadar ilerlediğini kontrol etmesini istemiş. Yaşlı adam biraz korkmuş ama yine de krala itaat ederek terzilerin odasına gitmiş. Odaya girerken vezir şöyle düşünmüş. Kral beni çok zor bir duruma soktu. Kıyafetleri göremezsem ne olacak? Bu durumda kral beni hemen görevimden alır. Vezir odaya girmiş. İki terzinin de dokuma tezgahlarında çalıştığını görmüş ama dokudukları kumaşları görememiş. İki terzi birden veziri selamlayarak ona kral için tasarladıkları yeni desenleri göstermiş. Aslında ellerinde hiçbir şey yokmuş. Ama vezirin de beğenmiş gibi yapmaktan başka şansı yokmuş. Odadan çıkarak kralın yanına dönmüş. Beğendin mi peki? Harika majestelik. Sizin için tasarladıkları desenler gerçekten olağanüstü. Kral çok memnun olmuş. Birkaç gün sonra iki danışmanını terzileri kontrol etmeleri için yollamış. Odaya vardıklarında terziler onlara kıyafetleri göstermiş ve kumaşa yaptıkları desenleri ölmüş. Majesteleri için şimdiye kadarki en iyi desenimizi tasarladık. Lütfen kıyafetin dikişlerindeki ustalığa bakın. Krala çok yakışacak. İki danışmanın da aklı karışmış. Çünkü terzilerin elinde hiçbir şey görememişler. Kafaları karışmış bir şekilde kralın yanına dönmüşler. Söyleyin bakalım, yeni kıyafetlerim nasıl? Çok güzel majesteleri. Hayatımız boyunca bu kadar güzel kıyafetler hiç görmemiştik. Sahip olacağınız en göz kamaştırıcı kıyafetler bunlar olacak majesteleri. Bravo. Sorun bakalım ne zaman hazır olacakmış, dokuma tezgahından çıkarmadan önce kıyafetleri görmek istiyorum. Kral terzilerin kumaş dokudukları odaya girmiş. Hoş geldiniz majesteleri. İşinizi bitirdiniz mi peki? Evet, evet Majesteleri. Tüm kıyafetleriniz hazır. İşte, i̇şte burada. buradalar. Böyle söyledikten sonra terziler sanki kıyafetleri tutuyormuş gibi ellerini havada sallamış. Kral için diktikleri yeni kıyafetlerin güzelliğini anlatmaya başlamışlar. Ancak kral hiçbir şey görememiş. Şöyle düşünmüş. Hiçbir şey göremiyorum. Bu makamıma layık like olmadığım anlamına mı geliyor? O zaman tahtımı kaybederim. Majesteleri, kızıl yaptığımız harika desenleri beğendiniz mi efendim? Lütfen bir bakın. Ee, evet, evet. E, harika. Gerçekten çok beğendim. Hayatımda bu kadar güzel bir cübbe hiç görmemiştim. Teşekkürler majesteleri. Kıyafetlerim ne zaman hazır olacak? Onları giymek için sabırsızlanıyorum. Sadece, Sadece bir birkaç gün, gün daha lazım. lazım. Kral onlara birkaç gün daha süre tanıyarak odadan çıkmış. Kralın adamlarından birkaçı terzileri istiyormuş. Terziler iğnelerinde iplik olmadan dikiyor gibi yapıyorlarmış. Kralın adamları onları görünce çok şaşırmışlar. Kralın kıyafetlerinin haberi tüm şehre yayılmış. Halk da kralın yeni kıyafetlerini görmeyi merakla bekliyormuş. İki gün sonra kral terzilerin yanına gitmiş. Kıyafetlerim hazır mı? Evet majesteleri. İşte buradalar. Bunları giydiğinizde dünyadaki en etkileyici insan olacaksınız efendim. İşte buradalar. Lütfen kıyafetlerinizi çıkarın majesteleri. Kral üzerindekileri çıkararak terzilerin verdiği kıyafetleri giymiş. Giyindikten sonra kral nasıl olduğunu görmek için aynaya dönmüş. Vay! Cübbenin ağırlığını hiç hissetmeyeceksiniz. Çünkü örümcek ağı kadar hafif. Değil majesteleri. Evet. Evet. Bunlar muhteşem. Çok güzel olmuş. Aferin size. Vezir. Emredin majesteleri. Saraydan iki görevli de kralın cübbesinin kuyruğunu kaldırarak onu takip etmişler. Şehirde bir geçit töreni düzenlenmiş. Kral kalabalığın arasında yürümüş. Şehirdeki herkes kralın yeni kıyafetlerini istemiş ve çok beğenmiş. Kral bu beğeni karşısında çok mutlu olmuş. Dören alayı şehrin ana meydanına geldiğinde küçük ve masum bir çocuk krala bakmış ve bağırmış. İç çamaşırından başka hiçbir şey giymiyor. Hey! Sessiz ol! Neden böyle söylüyorsun? Oğlumun gerçekleri söylemiye cesareti var ama bizim yok. Benim cesaretim olmadığını mı söylüyorsun? Eğer varsa ne gördüğünü açık açık söyle o zaman. Kral hiçbir şey giymiyor! Kral çıplak! Kral bunları duyunca çok şaşırmış. Ancak daha da şaşırtıcı olanı, bütün halkın kralın yeni kıyafetleriyle ilgili aynı şeyi bağırmaya başlamış olmasıymış. Kral çok utanmış ama geçit törenini birden bitirememiş. Kandırıldığını anlamış. Tüm danışmanları yalan söyleyerek kıyafetlerini övmüşler. Kıyafetlerine bağıran insanları dikkate almamış ve başı yukarıda yürümeye devam etmiş. Adamları da onu takip etmiş. Kral yanlarından geçerken meydandaki halk ona gülüyor.